Muhterem efendim, uzun yıllar dine hizmet etmiş kimselerin tecrübelerini ve dine hizmet etmeye amade gençlerin dinamizmini birlikte değerlendirerek daha rantabül hale getirmek için neler tavsiye edersiniz? Efendimiz sallallahu evet. bir mümin bir delikten bir kere ısırılır diyor. Bunu heyeti İçtimaiye-i İslamiye'de düşünecek olursak, heyeti i̇çtimaiye İslamiye'nin işte önü, sonu, evveli, ahiri, Öndekiler, arkadakiler, bunlar bir hiyyettir tamamen. E bu işte tecrübesi olanlar varsa bence onlar arkadan gelenleri ısırtmamalıdırlar. Yeniden bir kere daha sefineyi suya vermelerine fırsat vermemeliler. Aynı gayelere sebebiyet vermelerine meydan vermemeliler. Bu açıdan onların tecrübeleri ve görüşleri değerlendirilmeli. Onlardan gelen dayatmalara binaen değil yani. Onların kullandıkları kıdeme bina değil. Türkiye'ye önce girmiş olma hatta hakkı temettü aramalarına bağlı olarak değil. Belki aşağının saygısı ve bir de onların o meseleyi sunuşlara, tecrübelerini sunuşlara, sunuştaki espri, üslup çok önemlidir yani. Onlar dayatmaya kalkarlarsa tepki alırlar, aşağıdan tepki alırlar. Her zaman böyle olmuştur. Yani bütün bunlar birer üsluba netice itibariyle dayanıyor. Şimdi bence bu yapılmalı çünkü bir kere ihlasa dayalı bir şey. Yani mesela planlanırken hep ihlas yörüngeli planlanmış veya ihlas profilli planlanmış, her şey ihlasa bağlanmış. Amelde rızâ-ı olmasına dikkat edilmiş bunlar. Çok büyük başarılar değil, dev dev düşünceler değil. Belki Allah'ın rızası hedef alınmış. Allah'ın rızasına bağlı, dayalı hizmet götürülünce bereketli olacağına inanılmış. Bunlar değişik ihlas risalelerinde ve hususiyle iki ihlas risalesinde ısrarla vurgulanmış. Hep ihlasa çağrılmışız. Şimdi mayesi tamamen böyle inşallah. İhlasla yorulmuş Bir cemaat içinde bu önemli mesele iyi değerlendirilmeli. Yani büyüklere bir kere saygı gösterilmeli. Onlar talep etmemeliler. Bize saygı gösterilsin diye talep Fakat küçükler büyüklere saygı göstermeli. şahslarına saygı göstermeli. Düşüncelerine saygı göstermeli. Tecrübelerine saygı göstermeli. Bilgi birikimlerine saygı göstermeli. Hele bazıları bunların bilgi insanlardır. Yani çok görmüş, çok duymuş, çok işitmiş. Bizim böyle uzun boylu düşünüp, taşınıp, çare aradığımız bazı meselelere dahiyan tedbirle, intihaba lüzum hissetmeden avam ifadesiyle meşrub badacık her şeyi yerli yerine oturtuluyor. Böyle olunca niçin yani onların böyle hızlı ve yerinde kararlarından istifade etmeyelim? Bunların hepsine saygıyı göstermek lazım. Hepsi belki bunların وَالَّذ۪ينَ جَعُوا diyorlar Rabbimize bize ihsan et et işlerimizde onlara karşı büyük iş oluşmasın onlara karşı hep saygılı davranalım Müminince Allah'a tederru' niyazın ifadesidir yani müminler Allah'a böyle yer varmalı. risalesinde Kur'an-ı Kerim ifade ediyor Burada evvelen ve bizzat sahabe-i kiram efendilerimize arkadan gelen herkesin saygı duyması. Tabi'ine, tebe tabi'ine saygı duyması, tebe-i tabi'ine ondan sonra gelenlerin saygı duymaları. ve Ümmetin halefi her zaman selefine saygı duymalı. Bunu iki cümleyle ile edebiliriz. Halefin selefe saygı duyması diyebiliriz bunu. İzafidir, o büyüklükte izafidir. Ancak bölü olursa yetiştimaiyedeki ahil korunmuş olur. Ancak bölü olduğu takdirde büyüklerden bize intikal eden düşüncelere saygılı oluruz. Tecrübelere saygılı oluruz. Şimdi bu aşağıya düşen vazifedir yani. Küçüklere, bizlere düşen vazifedir. Bizlere düşen şey onları bu konumda mütehale etmek yani. istifade edilecek insanlar gibi görmek. Onlara düşen şey de Katiyen yani ne yaşlarını, ne başlarını, ne tecrübelerini, ne kıdemlerini sahabe kiram da öyle yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmüş olmayı Hüzurun insibağına mazhar olmayı Hiçbir zaman tabiine karşı, kendilerinden sonrakilere karşı kullanmamışlar Aksine bilgiyi, marifeti kimde görmüşlerse ona saygı duymuşlardır Diyelim ki Ebu Musa Eşer Hazretleri Basra'da bulunuyor Sonra Hasan Basri Hazretlerinin işte gençlik dönemlerine rastlıyor. Herkes gelen ona soruyor yani işte bu Yemen'in aslanlarından birisi Eşari. Allah Resulü'nden şu mevzu ne duydun, şunu ne işittin, şu meseleyi nasıl biliyorsun, şu meselede yorum nasıl olmalıdır? Bir fırsat oluyor, nasıl oluyoruz? İşte genç Hasan Basri'ye düşüyor söz, ağzını açıyor bir konuşunca, oradakilerin hepsi dahil olmak üzere Ebu Musaleş Hazretlerinin de ağzı açık kalıyor. Diyor, bu adam varken ne bana soru soruyorsunuz diyor. Büyüklük bu yani. Orada ille de ben Ebu Musar Eş'arıyım. Pencerelerini açın, okudukları Kur'an duyulsun. Efendimizin dediği insanlar. Yani bunlar, Eş'ariler yemekte şöyle yaparlar. Fakirleri şöyle kollarlar. Örfane yaparlar. Bütün zadlarını zahirlerini bir araya getirirler. Dolayısıyla bereket iner ona. Gibi mütealaların masarı Efendimiz tarafından iltifatların nazarı bir insan bütün bunları hiç kullanmıyor orada. Bu çocuğu evladı yerindeki bir insan karşısında evladından belki daha genç birisi karşısında orada teslim oluyor, bize geliyor bu varken diyor bana ne soruyorsunuz bunu? Şimdi o büyüklük gösteriyor yani o şey ne odur. Hz. Ömer gibi bir insan. Hz. Ömer mutlak müştehit. Fakat çok meseleyi oğlu yerindeki i̇bn Abbas'a soruyor. Biliyorsunuz meseleyi bu çocuk bizim o kadar çocuğumuz var. Niye böyle? şu yokun meclisine alıyor. Ekabir'in meclisine. Fakat bildiğiniz var hani, imtihan ediyor, deniyor, koyuyor. Şimdi büyüye düşen şeyi katiyen Allah'ın kendisini ihsan ettiği, zamanla elde ettiği, yaşla başla elde ettiği, başkalarının görmediğinden, o gördüğünden dolayı o yolla elde ettiği bilgileri, marifeti başkalarına karşı kullanmamalı. Onlarla bazı şeyleri dayatmamalı. Fikirlere saygılı olmalı. İlle de ben bilirim dememeli. Onlara düşen vazifedir. Fakat o vazifeyi onlara hatırlatmak bizim işimiz değildir. Onu Biz küçükler onlara anlatmaya kalktığımız zaman saygısızlık yapmış oluruz. Kendileri düşünmeleri lazım onun. Onlar kendi aralarında konuşmaları lazım. Doğru saçımız başımız bembeyaz oldu ama fakat bu gençler kadar biz bu meseleleri bilmiyoruz. Demesini bilmeleri lazım yani. O ulemanın, meşayihin Hz. Bediüzzaman karşısında çocukken daha dize gelip onu dinledikleri gibi. Ona soru sorup her şeyi ondan öğrendikleri gibi. Yaşa başa bakmadan orada herkes ne yapması gerektiğini çok iyi bilmesi lazım. Fakat çocuklar katiyen büyüklere büyüklükleriyle alakalı hususları hatırlatmaya kalkmamalılar. Onlara mesaj vermemeler. Eğer küçüğün büyüğe mesajı geçerli olsaydı Allah Celle Celalü efendimizin annesini babasını yaşatırdı. Onlara sadece hanifliğin kazandırdığı bir tevhid düşüncesi, bir necat düşüncesi, belki bir kurtuluş oldu ancak ama efendimizi görmeden elde edecekleri şeylerden mahrum oldular. Onu görseler ise abi olurlardı. Fakat orada kaybetme de vardı. Neden? Çünkü büyük, küçüğü dinlemez. Benim babamın dışında. Çünkü benim babama Risaleleri ben tanıttım. Geldi bana teşekkür eder gibi. Dedi ki ben şu kapı bu kapıda ve dolaşmışım. Ama hiçbir baba öyle yapmaz. Evladından nasihat almak, evladının yönlendirmesiyle yönlenmez. Evladının irşadıyla rüşt demez. Katiyen yanına katip eden. Onun için Allah Celle Celaluhu, Efendimiz'in annesini, babasını almış. İki büyüklüğü çarpıştırmamış orada. Büyüklüğün birisi mutlak Allah tarafından verilmiş bir büyüklük. Öbürü de insanlar arasında öfle, adetle, geleneklerle kabul edilmiş bir büyüklüktür. İki büyüklüğü çarpıştırdığınız zaman kaybetme ihtimali vardır. Hz. Abdullah da, Hz. Amine de kaybederlerdi. Ben bugün onlara Hazret demezdim. Ebu talibe demediğim gibi. Demezdim yani. Keşke Efendimiz'i görmeseydi bu Talip. Hanifliğin avantajlarından yararlansaydı en azından Hazreti Abdülmuttalip gibi derdim bende. Çünkü görüp kabul etmeme çok tehlikeli bir şeydir o. Bu bize bir şeyi gösteriyor şimdi. Bu Allah'ın icraatı, ilahi huluk, o mevzudaki tasarruf diyor ki Büyükler genel itibariyle küçüklerden gelen mesajlara karşı kapalıdırlar. Tepki alırsınız. Onlara bir şey anlatmaya kalkmayın. Onlar kendi aralarında birbirlerini anlatsınlar. Ama ahlakı Kur'an'ıya nedir? Onlar da kendi aralarında müzakere etsin ki biz büyük olduk ama her hususta da büyük değiliz yani. İçimizde çok küçükler vardır ki düşünceleri itibariyle bizden daha büyüktürler. Bu arkadaşların da fikirlerini almalıyız. Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Ama onlara mahsus bir şeydir. İşte bu iki büyüklüğü böyle çarpıştırmadan götüren sahabi felsefesi, sahabi mantığı Zeyd bin Sabit de İbn Abbas'ı hatırlayacaksınız zannediyorum. Veya Übeyni Chap. Übeyni Chap ata bineceği zaman İbn Abbas atanın zimamından tutuyor, aynı zamanda üzengiyi de tutuyor. O atın üzerine binerken diyor ki ona biz büyüklerimize karşı böyle yapmakla emrolunduk diyor. O genç öbürü efendimize hizmet etmiş, Kur'an'a hizmet etmiş, Kur'an'ı okuyanlardan efendimiz döneminde. O da eğilip onun elini öpüyor İbn Abbas'ın Biz de diyor peygambere yakın olanlara karşı böyle davranmakla emrolunduk diyor Bu anlayış yani işte bu anlayış Büyüklükten hasıl olabilecek şeylerin hasıl olmasına Küçükten hasıl olabilecek şeyin de hasıl olmasına vesile oluyor Böyle bir anlayış ortamı oluşturmak lazım Bu iki anlayışın birleşik noktası velud oluyor Doğurgan oluyor ve yararlı oluyor bunu nur talebeleri beceremezse kimse beceremez. Çünkü onlar ihlas yörüngeli yürüyorlar. İhlas hedefli yürüyorlar. Amelinizde daha ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya kültü yok. O kabul etse bütün dünya reddikse tesiri yok. O kabul ettikten sonra sizler istemeseniz dahi halklara da kabul ettirir. Büyüğümüz öyle küçüğümüz de böyle olmalı. Bu böyle değerlendirilebilirse daha verimli olabiliriz. Onların tecrübeleri, bilgeliği, bizim aktivitemiz, canlımız, henüz yorulmayışımız. Vaka günümüzde bazı gençler yaşlardan daha yorgun. Yani bir Hacı Kemal'i düşünseniz onu durduramazdınız oraya. Gitmeyin derdim ben. Tacikistan'a bilmem nereye falan gitmeyin. Ama duramazdı. O, bir bahane uydurdu. Ben gideyim bir hocam derdi. Giderdi yine. 75 yaşındaydı. Herhalde yine bir yere hazırlanırken onun heyecanıyla yani kalp spazmına girdi. Hastaneye kalktı ve öldü. Yani öyle insanlar bizim gençlerimizden çok daha aktiftirler. Bir akşamda birkaç yere uğrarlar, bir akşamda birkaç insanın elini öperler, bir akşamda birkaç insana temenler dururlar, birkaç insanı sağmağa çalışırlar. Fakat herkes öyle olamaz yani.